Karagözüm. Yap programımızın açılışını. Olur hacivatım yapayım. <gülüyor> Evler zaman içinde kalpur saman içinde. Olmaz efendim olmaz. Çok klasik sözler. Bunlar eskide kaldı. Öyle Artık Kara Gözle hacivat insanlara yeni şeyler söylemeli.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 İnşallah bugün ne konuşacağımızı bulmuşsundur Karagöz. Çünkü bugünkü mevzumuzu belirlemek senin görevindir. Hacı batım, ben görevinin bilincinde olan bir insanım. Ona ne şüphe birader? Şüpheye hiç mahal yok. Ben bugünkü konumuzu belirledim bile. Allah Allah. Kıyamet alamet. Karagöz dersine çalışmış. Neymiş efendim bugünkü konumuz? Bugün masaldan bahsedeceğiz. Oo, güzel mevzu. Ne de Korkut masallarından bahsedelim olan masallarından bahsedelim. Klasik masal girişlerinden bahsedelim Kara Gözüm. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde... Aman Hacı İvat'ım bırak Allah'ını seversen klasik masalları. Olur mu birader? Bizim halk öykümüzdür masallar. Kulaktan kulağa, nesilden nesile yayılırlar. Hacı Bat, bugün klasik masallardan değil... ...modern masallardan bahsedeceğiz. Modern masal mı? Nasıl yani birader? Yani mevcut bir masalı yeniden yorumluyorsun. Masala kendinden bir şeyler katıyorsun. Yemek tarifi mi bu birader kendinden bir şeyler katıyorsun? Masal olduğu gibi anlatılır. Olur birader olur. Her şey yozlaşıyor. Masallar azıcık bozulmuş çok mu yani? Ne anlatıyor peki bu modern masallar? Bu masallar güncel problemleri anlatıyor. Allah Allah. Güncel problemler. Küresel ısınma. Ete sütü, elektriğe zam, ergenekon ol olayı filan mı yani? Onun gibi. Mesela bugün kırmızı başlıklı kızın modern halini anlatacağız. Anlat bakalım birader. İyi, başlıyorum yiğninle. <gülüyor> Mahallenin kırmızı başlıklı kızı Ayşe üniversiteyi kazanmıştır. Ama kırmızı başlı olduğu için üniversite kapısından içeri girememiştir. Çünkü o zamanlar üniversitelere başlık takanlar alınmamaktadır. Alınırsa bazı rektörler alınmaktadır, bozulmaktadır. Kırmızı başlıklı kız o gün üniversite kantininde çalışan babaannesine yaptığı kurabiyelerden götürmek üzere yola çıkmıştır Kırmızı başlıklı kız üniversite kapısına gelmiştir O esnada üniversite kapısında kurt beklemektedir Kurt kırmızı başlıklı kızı görünce nereye giriyorsun kırmızı başlıklı kız demiştir Kırmızı başlıklı da kurta kampüsteki kantinde babaannem çalışıyor Onun yanına gideceğim diyerek olayı anlatmıştır Kurt iyi ama üniversiteye başlıklı kimse giremez diyerek kırmızı başlıklı kızı içeri sokmak istememiştir. Kırmızı başlıklı kız ama Kurt Bey ben üniversitede derse girmeyeceğim ki dediyse de Kurt burası kamusal alan Giremen diye tutturmuştu. Giremen Giremen bu olayla alakalı Hacıvatcım Giremen Mızıkacıları adlı bir masal daha var onu da sonra anlatırım. Giremen acıları mı? Evet, giremen mızıkacıları. <gülüyor> Neyse biz masala dönelim. O sırada Kurt'un aklına haince bir plan gelmiştir. Ve tamam bu seferlik gir babaanneni gör ve git demiştir. Kırmızı başlıklı kız üniversite kantinine doğru yola koyulmuştur. Ama hain Kurt kırmızı başlıklı kızdan önce kantine gidip... ...babaannesini ikna odasına kapatmış ve onun kılığına bürünmüştür. Kırmızı başlıklı kız kurtu babaannesi sanmıştır. Fakat babaannesinin yüzündeki değişiklik onu rahatsız etmiştir. Kırmızı başlıklı kız kurta babaanne çok değişmişsin. Hayırdır botoks mu yaptırdın demek istese de dememiştir. Şöyle demiştir. Hacı var. Kurtu ben okuyorum. Kırmızı başlıklı kızı da sen oku. Ha, i̇yi iyi tamam tamam. <gülüyor> babaanne babaanne burnun niye bu kadar büyük? Her işe burnumu sokarım da ondan. Peki babaanne gözlerin niye bu kadar kocaman? Üniversitede başlıklı kızlar var mı yok mu onları daha iyi görebilmek için. Peki babaanne senin kulakların niye bu kadar uzun? Öğrenciler aralarında fısır fısır ne konuştuğunu duymak için. Peki babaanne senin niyetin niye bu kadar art? Başlıklı kızların başarılı olmasına tahammülüm yok da ondan. Diyince kırmızı başlıklı kız bunları söyleyenin babanesi değil de kurt olduğunu anlar. Ve kurta biliyor musun üniversitede başlığın serbest kalması için yasa hazırlıyorlar deyince... ...kurtun nefri dönmüştür ve uluya uluya koşmaya başlamıştır. Kırmızı başlıklı kız da babaannesini ikna odasından kurtarmıştır. Masalımız da burada bitmiştir. Bu mu efendim şimdi modern masallar? Evet efendim bu. En iyisi biz masalları modernleştirmeyelim. Bırak onlar günlük hayatın problemlerinden uzak. Kendi saflığında kalsınlar. Kendi alemimizi yeteri kadar bozduk. Masal alemi bari temiz kalsın. Sen nasıl istersen öyle olsun Hacim Efendim bugünlük programımız burada bitti. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affolat! Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaş'cım en ucuzu bu. Seslendirme sanatçısı. Bu pot yalım? Kapanışı bununla yap